Ey Muhammed, bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak onadır.